994, numaralı konu, Hazreti Peygamberin şiddetli sıtmaya sabretmesi, evet, Ebu Said el-Hudri şöyle anlatıyor, Resulullahın huzuruna girdim, sıtmaya yakalanmıştı, üzerinde bir kadife vardı, elimi kadifenin üzerine koyarak, ey Allah'ın Resulü, sıtman amma da korkunçmuş, dedim, Peygamber, biz böyleyizdir, bizim belamız çok şiddetli, ecrimiz de katmerli olur, buyurdu, sonra, musibeti en zor olanlar kimlerdir, diye sordum, Hz. Peygamber, Peygamber,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 daha büyüktür buyurdu.